Ağuzzu bilyahim ne Şeytanı Rajeem Bismillahi ve nesta'inuhu ve nestafiru ve naguzzu bilyahim in şurur enfusina ve nsiyat amadina. Neyetihillahu ve man yudil falahadille. Ve işhedu inna ilahi illallah wathuhu la shirkile. Ve işhedu inna Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Emabat. Fina istaqal hadis kitabullah. Ve hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesetuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle Tefsir dersimizde bugünden itibaren inşallah Nisa suresine başlayacağız. Ayşe radıyallahu anhâ'nın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Yedi uzun surenin kıraatini alan kişi alim biri sayılır buyurmuştur. Bunu Hasem Birisnat'la Ahmet bin Hanbel İbn-i Dürays e, Kur'an'da ve hakim rivayet etmişlerdir. Yani Kur'an'ın başına itibaren aleyküm selam ve remt sahih 7 uzun sure itival deniliyor. E, Nisa suresi de bunlardan birisi. Yani bu 7 sureyi kıraatini hükümlerini alan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an eğitimini biliyorsunuz. Daha önce bahsettik. Yani sahabeler 3-5 ayet, 5 ayet, 10 ayet öğrenip de hükümleriyle beraber öğrenip hayatlarına geçirmekçe diğer 5 ayete geçmiyorlardı. Bu şekilde ezberleyerek gidiyorlardı. İşte böyle bir kıraat almaktan bahsediyor burada. işte bunu alan 7 uzun süreyi alan bu şekilde kıraatını alan alim biri sayılır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nisa 1. ayeti Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan eşini yaratan ve her ikisinden pek çok erkek ve kadın türeten Rabbinizden sakının kendisiyle birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağını kesmekten de sakının muhakkak ki Allah sizi hakkıyla gözetlemekte olandır bu ayet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Hutbetül Hace'de okuduğu ayetlerden birisi. Mücahit Rahimullah diyor ki, Tek bir nefisten kasıt Adem Aleyhisselam'dır. Ondan var edilen eşi de Havva'dır ki, Uyuyan Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Ebu Hureyre Radiyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Kadınlara hayrı tavsiye edin. Zira kadın eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. En eğri tarafı da üst kısmıdır. Onu düzletmeye kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğrilmeye devam eder. Kadınlara karşı hayrı tavsiye edin. Diğer rivayette onun kırılması, boşanmasıdır buyurmuştur. Bunu mislim rivayet eder. İkinci ayet Yetimlere mallarını verin ve pisi temizle değiştirmeyin. Onların mallarını sizin mallarınızla beraber yemeyin. Muhakkak ki bu çok büyük bir günahtır. Mücahit Rahimullah bu ayeti şöyle açıklıyor. Temizden kasıt helal, pisten kasıt haram maldır. Kişinin kendisine takdir edilen helal rızık eline geçmeden acele edip, kendisi için haram olan rızkı yemeye kalkışmaması emredilmektedir. Ellerinde bulunan ve yetimlere ait olan malları da yemek için kendi mallarına katmamaları gerektiği, bunu yapmanın büyük bir günah olduğu ifade edilmiştir. Üçüncü ayet, yetim kızlar hakkında adaletsizlikten korkarsanız, sizin için helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Yine adaletsizlikten korkarsanız, bir tane veya sağ ellerinizin sahip olduğu vardır. İşte bu ayrılmamanız için daha uygundur. Ayşe Radiyallahu Anh'a bu ayet sorulunca şöyle dedi. Bu bu kız velisinin himayesinde ve malında ortak iken kızın malı ve güzelliği velisinin hoşuna gider. Ancak onunla evlenirken mehrinde adil davranmaz ve başkasının kıza verebileceği mehrin aynısını vermekten kaçınır. İşte bu ayetle mehirlerini en yüksek düzeyde vermek suretiyle adaleti sağlamaları haricinde onlarla evlenmeleri yasaklanmış ancak başka kadınlardan istedikleriyle evlenebilecekleri buyrulmuştur. Yani ayetin, ikişer, üçer, dörder evlenin şayet adaletsizlikten korkarsanız ifadesinde kastedilen bu uhdenizde olan yetim kızlar hakkında. İbn Abbas radıyallahu gelen rivayette de bu ayette allah Teala insanların yetimler konusunda adaletsiz davranmaktan korktukları gibi nikahları altında tuttukları diğer kadınlar konusunda da adaletsizlik yapmaktan korkmaları gerektiği ifade edilmiştir. Mücahit Rahimullah, inanarak ve tasdik ederek yetimlere veli olmaktan ve onların mallarını yemekten çekindiğiniz gibi aynı şekilde zinaya bulaşmaktan da çekinmelisiniz. Böylesi bir durumda da size helal olan kadınlardan iki veya üç veya dört tanesiyle evlenebilirsiniz. Bu dörtte sınırlıdır. Yani bazı akılcılar, burada işte ikişer, üçer, dörder, yani burada bir sınırlama yok. 5'er, 6'er, 7'er mesele değil. Hatta bazıları 9 tane evlenilebileceğini iddia etmişlerdir. Onlar da saçma bir e, hesap yapıyorlar. 2, 3'er daha 5, 4'er daha 9. Bu şekilde de hesap eden var. Yani bunların hepsi e, yani sünnetten inhiraf edenlerin anlayışları. İbn-i Ömer radyalama diyor ki, Gaylan bin Seleme es-Sakafi Müslüman olduğu zaman, 10 tane hanımı vardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bunlardan 4 tanesini yanında bırak diğerlerinden ayrıl buyurdu. Yani diğerlerini boşa. Yani burada bu hadis de açıkça gösteriyor ki bunun sınırı 4'tür. Bu hadis Dârekutni, Ahmet, Tirmizi ve i̇bn tarafından sahip bir rivayet edilmiştir. 4. ayet Kadınlara mehirlerini bir hak olarak verin. Bununla beraber gönül hoşluğu ile ondan bir şey size bağışlarlarsa onu da afiyet ve kolaylıkla yiyin. Sebrail Cüheni radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizlere kadınlarla mut'a yapmanız için izin vermiştim. Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kıldı. Kimin yanında bu kadınlardan varsa yolunu serbest bıraksın ve verdiklerinden bir şey geri almaz." Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani geçici bir müddet Muta'a nikahına izin vermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada da nesedildiğini bildiriyor. Ee, yani kadınlara mehirlerini bir hak olarak verin. Yani buradan Muta'ya bir kapı çıkarılamaz. Çünkü Muta muvakkat nikah. Yani vakti belirli bir nikah. Yani bir kadınla bir kimse tekrar boşanmak üzere belli bir vakitte boşanmak üzere hakkıydı zaman bu mutadır ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününe kadar bunu yasaklamıştır. İbn Abbas Radiyalanma diyor ki şayet herhangi bir hile ve zarar olmadan kadın mehri'nin bir kısmını size bağışlarsa Allah Teala'nın buyurduğu gibi bunu afiyetle yiyebilirsiniz. Yani mehir kadının hakkıdır, yani babasının değil, velisinin değil, evlenilecek kızın hakkıdır bunda dilediği tasarrufta bulunur. Şayet bağışlarsa da kocasına, onu da yemekte herhangi bir sakınca yoktur. Allah Azze ve Celle afiyetle yiyin buyuruyor. Beşinci ayet Allah, Allah'ın sizin için kıyam sebebi kıldığı mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyin de onlardan onları rızıklandırın. Onları giydirin ve onlara güzel söz söyleyin i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki Allah'ın lütfedip sana verdiği ve senin için geçim kaynağı kıldığı malı karına ve kızına verip daha sonra onların malına muhtaç duruma düşme. Bunun yerine malına sahip çıkıp çalıştır ve ıslah et. Giyimlerinden yiyeceklerine kadar ihtiyaçlarını sen karşıla. Yani o parayı işletemeyen öldürecek olan, aklı ermez kimselere. E verme. plakis bunları sen işlet ve onun karından, işte gelirinden onların ihtiyaçlarını sen gör. Allah Azze ve Celle bunu yasaklıyor. Yani tamam karındır, kızındır, çocuğundur. Fakat eğer bu işlerde işin düzgün göremiyorsa, sen buna bu malı verip de öldürmezsin. Fakat çalıştırırsın, onların haklarını da ödersin. Bunu yasaklıyor Allah Azze ve Celle diğer türlü malın zayi edilmesini yani. Altıncı ayet, yetimleri nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin. Onlardan bir olgunluk sezerseniz, onlara mallarını hemen teslim edin. Büyüyecekler diye onları israf ederek alel acele yemeyin. Zengin olan iffetli olsun, fakir olan da meşru olarak yesin. Mallarını onlara teslim ettiğiniz zaman da onlara dair şahit bulundurun. Şüphesiz hesap görücü olarak Allah yeter. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Yetimleri ergenliğe erdikleri zaman malları konusunda deneyin. Akıllarının oturmuş ve mallarını idare edebilecek durumda olduklarını görürseniz mallarını teslim edin. Erginliğe ermeden onların mallarını yemeye kalkmayın. i̇bn Amr radiyallahu bir adam benim malım yok ama himayemdeki yetimin malı var deyince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Aşırıya ve israfa kaçmadan kendin için mal biriktirmeye kalkmadan ve kendi malını onun malıyla korumaya çalışmadan yiyebilirsin. Bunu Sahip İsnatlayı, Dağut Nesayi ve İbn-i rivayet etmiştir. Aşırıya ve israfa kaçmadan yani dengeli, ölçülü bir şekilde kendin için mal biriktirmeye yani kendi menfaat için bu malı kullanmaya kalkmadan ve bir de sana ait olan malı onun malıyla korumaya kalkmadan yani bu hakkı hukuku gözeterek Olduktan sonra senin uhdende olan, senin mesuliyetin altında olan yetimin malından da yiyebilirsin. Bu izni veriyor. Yedinci ayet. Ana, babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır. Kadınlar için de ana, baba ve yakın akrabaların bıraktığından bir pay vardır ki, ondan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Katade diyor ki, önceden kadınlara mirastan pay vermezlerdi. Bunun üzerine bu ayet nazlı oldu. Yani cahiliye döneminde kadınlara miras hakkı tanımazlarmış. Allah Azze ve Celle bu ayette bu akrabalıktan doğan mirasın kadınların da hak sahibi olduğunu bildiriyor. 8. Ayet Yakın akrabalar, yetimler ve yoksullar taksimde hazır bulundukları zaman, yani paylaş hazır bulundukları zaman, onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin i̇bn Abbas radıyallahu yalanına şöyle diyor. Bazıları bu ayetin ne serildiğini söylüyorlar. Halbuki insanlar bu ayet hususunda gevşek davranmışlardır. Ölüden geriye kalan tereke hakkında iki veli vardır. Biri mala varis olan kişidir ki taksimatta hazır bulunan ihtiyaç sahiplerine para, mal veya giyecek verir. Diğeri de mala varis olmayan velidir. Bu tür kimselere güzel sözler söyleyecek olan da budur. Bu kişi de taksimatta bulunan ancak payı olmayan kişilere bu yetimin malıdır der ve kendilerine bir şey düşmeyeceğini ifade eder. 9. Ayet Arkalarında kendileri hakkında endişe edecekleri zayıf çocuklar bırakacak olanlar korksunlar. Allah'tan sakınsınlar da doğru söz söylesinler. Evet İbn Abbas R.A. diyor ki Kişi ölürken geriye küçük ve bakıma muhtaç çocuklar bırakmaktan ve onların fakir düşüp heba olmalarından nasıl endişe ederse Aynı şekilde zayıf, güçsüz ve bakıma muhtaç yetim çocuklara veli olduğu zaman onlara iyi davransın Büyürler de mallarını teslim alırlarsa teslim alırlar korkusuyla acele edip onlara bu mallarını tüketip harcamazsın 10. ayet Muhakkak ki yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler ancak karınlarında ateş yemiş olurlar ve yakında alevli bir ateşe gireceklerdir. Ebu Hüreyreri radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. 7 helak ediciden kaçının. Dediler ki ey Allah'ın Resulü onlar nelerdir? Şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak, faiz yemek, yetimin malını yemek, hücum gününde geri dönüp kaçmak, iffetli mümin'e ve gafile, gafil kadınlara iftira etmek evet bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir yani büyük günahlardan birisi 11. ayet Allah size çocuklarınız hakkında vasiyet ediyor erkekler için iki kadın payı vardır kadınlar 2'den fazla ise bıraktığının üçte ikisi onlarındır tek ise o zaman yarısı onundur onun çocuğu varsa ana babanın her birine baktığının altıda biri vardır. Çocuğu olmayıp ona baba ile ana varis olduysa üçte biri anasınındır. Kardeşleri de varsa altıda bir anasınındır. Vasiyet edenin vasiyetinden veya borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınız bilemezsiniz ki hangisi sizin için menfaatçe daha yakındır. Farzlar Allah tarafındandır. Muhakkak ki Allah alim ve hakim olandır. Cabir radiyallahu hantengen rivayette Seleme oğullarının yanında hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir yürüyerek ziyaretime geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim kendimden geçtiğimi görünce su istedi. Getirilen suyla abdest aldı ve üzerime serpti. Kendime geldiğimde ey Allah'ın Resulü malım konusunda ne yapmamı emredersin dedim. Bunun üzerine bu ayet nazıl oldu. Bunu Bukhari müslim rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radiyallahu anh'a'dan Eskiden ölüden geriye kalan mal çocuğun vasiyet, çocuğun olurdu. Vasiyet de anne baba ile diğer akrabaların hakkıydı. Allah Teala bu uygulamadan dilediğini nesih kaldırdı. Ve da erkeğe iki, yani kadının iki katı kadar pay verdi. Anne babadan her birine ölenin çocuğu varsa malın altıda birini, ölen kocadan geriye kalan hanıma duruma göre malın sekizde bir veya dörtte birini, Ölen hanımdan geriye kalan kocaya da duruma göre malın yarısını veya dörtte birini pay olarak verdi. katadı kardeşleri varsa altıda biri annesinindir. Kavla hakkında dedi ki, ''Kardeşler mirastan pay almamalarına rağmen ölenin annesinin mirastaki payını düşürürler.'' Yani buna hacir deniliyor, engelleme. Veya hirman, yani mahrum etme. Bu şekilde onun payını düşürüyor. Ancak bir, er, bir erkek kardeş annenin mirasdaki üçte birlik payını düşürmez. Birden fazlası ise düşürür. Alimler erkek kardeşlerinin annenin üçte birlik payını düşürmelerinin sebebi olarak nikahda velilerinin ve nafakalarının annenin değil babanın yükümlülüğünde olmasını görürlerdi. Ali radıyallahu anh'ten hepinizi... Ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra ayetini okumaktasınız. Hepiniz okumaktasınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetten önce varsa borcun ödenmesine, bunun yanında anne baba bir olan kardeşlerin birbirlerine mirasçı olabileceklerine, bunlar varken sadece baba bir kardeşlerin mirastan pay alamayacaklarına hükmetti. Yani anne baba bir olduğu zaman onlar alıyor da, yani burada zikredilen durumda olduğu gibi, Sadece baba bir, anneler farklıysa bunun alamayacağını kastediyor. Bunlar tabii ayrıntılı meseleler. Yani e, Hacip ve Hır, Hırman denilen meseleler, işte e, ferai sahipleri, usul, e, bunlar detaylı miras meseleleri. Ayette ana hatlarıyla bildirilmiş. Fakat kişinin durumuna göre detaylar var. O bazı hadislerde geliyor. Bunları hepsini de burada almamız zaten mümkün değil. İlmelde çeşitli örneklerle bunlarla ilgili rivayetleri zikrettik. İbn Abbas radıyallanmadan gelen rivayette babalarınız ve oğullarınızdan Allah'a en fazla itaat edeni kıyamet gününde Allah'ın katındaki derecenizi en fazla yükseltecek olandır. Zira Allah müminleri birbirine şefaatçi kılmıştır diyor. Yine 12. ayette mirasla ilgili. Hanımlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Vasiyet eden kadınların vasiyetinden veya borçtan sonradır. Sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa o kadınlar için bıraktığınızın sekizde biri vardır. Vasiyet ettiğiniz vasiyetten veya borçtan sonradır. Varis olunan erkek veya kadın, babası veya çocuğu bulunmayan ise onun için bir erkek veya kız kardeş varsa her ikisi için da bir vardır. Eğer onlar bundan daha fazla iseler üçte de ortaktırlar. Zarar verici olmaksı vasiyet edenin vasiyetinden veya borçtan sonradır. Vasiyet Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah alimdir, halimdir. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Feraizi sahiplerine verin. Geriye kalan miktar hariç erkekler daha önceliklidir. Geriye kalan miktar için erkekler daha önceliklidir. Cabir radıyallahu ante'den Ensar'ın Hazrec kabilesinden Sa'd bin radıyallahu radıyallahuh'un karısı Sa'd'ın iki kızını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına getirerek ey Allah'ın Resulü bunlar Sa'd'ın kızlarıdır. Sa'd seninle beraber katıldığı Uhud savaş günü şehit edildi. Bu kızların amcası Sa'd'ın bıraktığı malın hepsini aldı. Yani kızlara hiçbir şey bırakmadı. Şüphesiz kadın genellikle ancak malından dolayı nikahlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Nihayet mirasa dair ayet indirildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin er Rebi'nin erkek kardeşini çağırdı ve Sa'd'ın malının üçte ikisini onun iki kızına ver. Karısına da sekizde birini ver. Sen de kalanı al buyurdu. Bunu Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi Hasan Bir İstinaf'da rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radiyalanmadan, Kelale, geride çocuk ve ana baba gibi varisler bırakmayan kimsedir. Yani kişi ölüyor ama e, bu asıl varislerden kimsesi olmuyor. Buna Kelale deniliyor. Ayette Kelale ifadesi geçiyor. Katade diyor ki, bir erkek veya bir kız kardeşi varsa kavli hakkında, bunlar anne bir kardeşlerdir. Yani babaları farklı ve üçte birlik payda ortaktırlar. Bu kardeşlerin kız veya erkek olmaları durumu değiştirmez. İbn-i Abbas radiyalanmadan vasiyette zarar vermek büyük günahlardandır demiştir. Ayşe radiyallahu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Üzerinde oruç borcu olduğu halde ölen kimsenin orucunu velisi onun yerine tutar. Yani onun varisleri onun yerine tutar. Bunu Bukhari ve Müslim etmiştir. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte veda haccındaydım. Öyle bir hastalığa yakalandım ki ölüme oldukça yaklaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi. Ben de ona ey Allah'ın Resulü gördüğün gibi acı beni yakaladı. Benim pek çok malım vardır ve bir kızımdan başka mirasçım yok. Malımın üçte ikisini sadaka vereyim mi dedim. Nebi aleyhissalatü vesselam hayır buyurdu. Ben peki yarısını sadaka vereyim mi dedim. Şöyle buyurdu. Hayır. Üçte bir olabilir. Bununla birlikte üçte bir de çoktur. Şüphesiz ki senin mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları başkalarına el açacak muhtaç bir halde bırakmandan hayırlıdır. Allah'ın veçini arayarak herhangi bir harcamada bulunursan, mutlaka ondan dolayı sana ecir verilir. Hatta hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Yani... Daha malın daha fazlasını sadaka vermeyi istiyor Sadr.Yalan. Çünkü bir tane varisim var benim diyor. Bunu kabul etmiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Üçte ikisini kabul etmiyor. Yarısını vereyim, onu da kabul etmiyor. Üçte biri söylenince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor, yani illa vereceksen üçte birini ver. Fakat bu bile çoktur diyor. Çünkü senin mirasçılarını, varislerini zengin bir şekilde bırakman, onları muhtaç bırakmandan hayırlıdır. Yani geridekilere e, mal bırakman e, hayırdır. Bununla beraber sadaka da vermek istersen, onun da sevabını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah'ın vechini arayarak, Allah'ın rızasını arayarak yaptığın sadakadan da mutlaka sana ecir verilir. Hatta kişi, yani bu rızayı, Allah'ın rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğu lokmadan dahi normalde bakmakla yükümlüdür. Bundan dahi ecir alıyor. 13. ayet, işte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Her kim Allah'a, Allah'a da, Resulüne de itaat ederse, onu altından nehirler akan cennetlere koyacaktır. Orada kalıcıdırlar. İşte bu çok büyük bir kurtuluştur. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, bunlar Allah'ın sınırlarıdır kavli. Allah Teala'nın belirlediği şekilde taksimatı yani miras taksimini yapmak, Allah'a itaat etmek demektir. Katade dedi ki, bunlar Allah Teala'nın kullarına takdir ettiği sınırlar ve miras taksimi konusunda farz kıldığı emirlerdir. Bu emirlere uyun ve sakın bunları bırakıp başka yollara başvurmayın. 14. Her kim Allah'a ve Resulüne isyan edip onun sınırlarını aşarsa, onu içinde kalacağı ateşe girdirir. Ayrıca onun için alçaltıcı bir azap vardır. İbn-i Abbas radıyallahu diyor ki, bu sınırları aşmak, Allah'ın miras konusunda yaptığı taksimatı kabul etmemektir. Said bin Cüber de dedi ki, Allah'a ve Rasulüne isyan etmek, miras taksiminde Allah'ın emrine uymamaktır. Bu taksimi inkar etmelerinden dolayı cehennemde ebedi kalacakları bildirilmiştir. Bunlar da münafıklardır. Zira kadınlar ile küçük çocuklara mirastan pay verilmeyeceğini düşünüyorlardı. Yani Müslüman olduğunu söylüyorlar ama münafıklar. Yani inkar ediyorlar Allah'ın ayetini. Aleni değil ama uygulamada inkar ediyorlar. İnanmıyorlar yani buna. 15. ayet Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Artık şahitlik ederlerse onları ölüm atı, alıp götürünceye veya Allah onlar için bir yol açıncaya kadar o kadınları evlerde tutun, hapsedin. Ubade bin Es-Samit anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiyin diye sırada durumun ağırlığından dolayı sıkılır ve yüzünün rengi bembeyaz olurdu. Yine bir gün kendisine vahiy geldi. Kendine geldiğinde şöyle buyurdu. Allah Teala size bir yol gösterdi. Yani bu ayette Allah bir yol gösterince kadar diyor ya, yani kadın zina ettiğinde ya ölüm eceli gelecek onun veyahut hatta Allah bir yol gösterince kadar hapis tutun, evlerde tutun Allah size bir yol göster diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu benden alıp öğrenin. Evlinin zina yapması durumunda cezası yüz değnek ile rejimdir. Yani hem yüz sopa hem rejim recmedilmesidir. Bekarın zina etmesi durumda cezası ise yüz ile bir yıl sürgündür. Bunu Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve başkaları sahip isnafla rivayet ediyorlar. 16. ayet. İçinizden onu işleyenlerin, zina işleyenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe eder ve düzelirlerse, düzeltirlerse, ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Muhakkak ki Allah teva ve rahim olandır. İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki: Önceleri bir erkek zina ettiği zaman sözle kınanır, terlikle dövülürdü. Daha sonra Nur Suresi 2. ayeti indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde eğer zina eden kişiler evliyseler rejim edilirler. Yani evliyseler derken başından evlilik geçmişse. Yani dul da olabilir. Evlilik geçirdiği için o da rejim edilir. Yani muhsan tabiri kapsamına başından evlilik geçmiş kişi girer Arap dilinde. 17. ayet. Allah katında tevbe ancak cehalet sebebiyle kötülük işleyip sonra çok geçmeden tevbe edenler içindir. İşte onlar var ya Allah onların tevbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah alim ve hakim olandır. Bu ayet haricilerin ehli sünnete karşı e, kendi lehlerine delil getirdikleri şeylerden birisi. Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak cehalet sebebiyle işlenen ve çok geçmeden, yani çabuk yapılan tevbedir. Ayet böyle diyor. Dolayısıyla haricilerin bir grubu diyorlar ki, kişi bildiği bir günahı işlerse Allah onu affetmez. Yani o bildiği bir günahtan tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul etmez. Ve bu tevbesi de çabuk olmamışsa, geciktirmişse Allah bunun tevbesini kabul etmez. Harcılar bu şekilde iddia da bulunmuşlardır. Bu ayetin zahirinden hareketli. İbn-i Ömer radiyallahu Allah Resulü Aleyhisselatü şöyle buyurdu. Allah Teala kulun tevbesini can boğaza dayanmadıkça kabul eder. Yani ne demek ayetin manası? Çabuk hemen yapılan tevbe can gırtlağa gelmeden önce yapılan tevbedir. Yani çabuk tövbe ile budur. Yoksa öldükten sonra, o işte ölüm meleğini gördükten sonra o artık hatlar kesiliyor yani. Tevbe kapısı kapanıyor. İşte çarçabuk yapılan Tevbe bu andan önceki tövbedir. Bundan sonrası artık gecikmiş bir tövbedir. Allah'ın kabul etmeyeceği bir tövbedir. Firavun'un durumu gibi. Hatta o, o konudaki rivayete dikkat ederseniz, Tirmizide gelen rivayette, Cibril Aleyhisselam diyor ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a rivayetle bildirildiği üzere, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni bir görseydi, Firavun işte alemlerin Rabbini itiraf ettiği zaman, tevhidi dile getirdiği zaman, ben ona denizin balçıklarından ağzına tıkıyordum ki ona rahmet erişmesin. Yani Allah'ın rahmetini bildiğinden bu. Hatade dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kasıtlı veya kasıtsız kişi herhangi bir şekilde günah işlediği zaman yani bilerek veya bilmeyerek günah işlediği zaman bunun cehalet kapsamında sayılacağı üzerinde ittifak etmişlerdir. Yani sahabeden bir icma naklediyor bak Yani kişi hangi günah işlerse işlesin o bir cehalettir zaten. Ebu Laliye de aynısını söylemiştir. Mücahit dedi ki Rabbine asi olan herkes bundan vazgeçinceye kadar bir cehalet içerisindedir. Yani günah işleyen herkes bundan vazgeçinceye kadar, tevbe edinceye kadar bir cehalet içerisindedir. i̇bn Abbas Abbasra Çok geçmeden tevbe ile kasıt, kişinin günah işlediği andan ölüm meleğiyle ile karşılaşıncaya kadar olan süredir. İkrime şöyle dedi, Kişi hayatta olduğu sürece tevbe için henüz geç değildir. Günahların da tümü cehaletten dolayı işlenir. 18. Ayet Kötülükleri işleye durup onlardan birine ölüm geldiğinde, muhakkak ki ben şimdi tevbe ettim diyenlerle, kafir olarak ölenlerinki tevbe değildir. İşte onlar var ya, onlar için çok acıklı bir azap hazırladı, hazırladık. Bu ayet bir öncekinde bir nevi açıklıyor. İbn Abbaslı diyalanlardan gelen rivayette Allah Teala bu ayetten sonra Nisa 48. ayetini indirmiştir. Yani Nisa 48'i bu ayetten sonra indirmiştir. Bu ayette Allah kafir olarak ölenleri bağışlanmaktan mahrum etmiştir. Tevhid ehlinden olanların bağışlanmasını kendi dilemesine, yani tevhid ehlinin günahkarları için onların bağışlanmasını kendi dilemesine bağlamış ve bağışlanma konusunda ümitsiz bırakmamıştır. Nisa 48'de de Allah Şirki bağışlamaz. Bunun altındakileri dilediği kimse için bağışlar buyuruyor. Ebu Aliye dedi ki, bu ayette bahsedilen tevbe münafıkların tevbesidir. Yani kötülükleri işleye durup onlardan birine ölüm gelince ben tevbe ettim. İşte bu münafıkların tevbesidir diyor Ebul Aliye. 19. Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir çirkinlik işlemedikleri takdirde Verdiklerinizin bir, kısmınızı, bir kısmını almak için onları sıkıştırmayınız Yani zina gibi apaçık bir çirkinlik işlemedikleri sürece Mehirlerinizi geri almak için onları sıkıştırmayınız Onlarla güzellikle geçinin Onlardan hoşlanmazsanız da Olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda pek çok hayır yaratabilir. i̇bn Abbas radıyallahu cahiliye döneminde erkek öldüğü zaman velileri karısı üzerinde kadının ailesinden daha fazla hak sahibi olurlardı. Ölenin velileri dilerlerse kendileri onunla evlenir, dilerlerse başkasıyla evlendirir ya da öylece bırakırlardı. Sonra Allah Teala bu ayeti indirdi. Yani sıhriyet akrabalı dediğimiz, kişinin evlenmesiyle oluşan akrabalık ayrı. yani kadının mesela kendi velileri var, anne babası veya e, diğer akrabası olabilir bu velileri, miras başka tarafa gitmesin diye bunu yapıyorlar. Ve bu ayet iniyor. İbn Abbas radyalarına diyor ki, ''Ayette kişinin sevmediği, ayrılmak istediği karısını, ona verdiği mehri veya bir kısmını alma düşüncesiyle baskı yapması yasaklanmıştır.'' Açık çirkinlik ile kastedilen kocaya karşı nefret ve isyandır. Yani açıkça kocasına böyle nefret etmesi, isyan etmesi, serkeşlik etmesi açık çirkinliktir. Burada bir şey var yani istisna var. Bunu yapmaz halinde bunu yaparsa kadın kocasının boşama karşılığında bir bedel alması helal olur. Yani kadın nefret ediyor kocasından ve çirkeflik yapıyor açık ifadesiyle. Bu durumda onu boşamak için Bedel alabilir. Mesela İslam'da Hul diye kadı, İslam kadısının ayırma hakkı vardır. Yani koca boşamasa dahi bazen ayırabilir. Belli bazı durumlarda. Kadının böyle bir yetkisi vardır. Yani kadı. Kadının derken kadın anlaşılmasın. İslam kadısının. Böyle bir yetkisi vardır. Şimdi mesela bu konuda delillerden birisi Sabit bin Kays bin Şemmas radiyallahu anh'ın hanımı. Ee, hoşlanmıyor, ondan ayrılmak istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, o sana diyor, mehir olarak ne vermişti? Falan bahçe diyor, ya falan arazi diyor. Onu diyor, geri verir misin ona diyor. Yani boşaması karşında Veririm diyor. Böylece onları hul yoluyla ayırıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu gibi durumlarda, böyle bir bedelde de sakınca yoktur. Ama açık bir çirkinlik olmadığı sürece sırf mehir hakkını e, ihlal etmek için böyle yollara da girmeyi yasaklıyor Allah Azze ve Celle. Ayette bildirildiği gibi onlarla güzellikle geçinin. Hoşlanmadığınız bazı yönler olabilir. Ama hoşlanmadığınız nice şeyler Allah katında sizin için daha hayırlıdır da siz bilemezsiniz. Yani buna da işaret ediyor Allah Azze ve Celle ayetinde. Diğer bir rivayette İbn Abbas r.a. apaçık çirkinlikle kastedilen kadının kocasının ailesine sövmesidir demiştir. Eğer söverse çıkarılması helal olur demiştir. Yani onun boşanması, ayrılması helal olur. Yani mehir mehri geri alarak yani belli karşılığında çıkarılması helal olur demek istiyor. Kadın, kocasının ailesine söverse bu da açık çirkinliklerindir diyor İbn Abbas radıyallahu anh. A. Ayşe radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanlarınızdır.'' Ben de ailesine karşı en hayırlı olanınızım. Biriniz eşi ölürse, birinizin eşi ölürse ona dua etsin. Yani hayır duada bulunsun. Bunu İbn-i İbn Tirmiz ve Darimi, Sahip İznab'da rivayet etmiştir. Yine Ebu Uyreyr'den gelen diğer rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir mümin erkek bir mümine kadından buğz etmesin, nefret etmesin. Yani hanımından buğz etmesin. Bir huyunu beğenmese, diğer bir huyunu beğenebilir. Yani bunu bu nefret vesilesi kılmasın. Çünkü hiç kimse dörtlük değildir, mükemmel değildir. Beğenmediği huylar olur. Her iki kişi için de geçerli bu. Erkek karısından, kadın kocasından. Birbirlerinde beğenmedikleri bazı huylar olabilir. Fakat bunlar tolera etmeleri, idare etmeleri. Beğenmediği huylar kadar beğendiği yönleri de vardır. Bu sebeple iman ile bağlıyor adeta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonuçta bu iman etmiş birisi. O da iman etmiş birisi. İman edenler birbirinden basit sebepleri yüzünden buğz etmesinler, nefret etmesinler. Çünkü bu Allah katında hoş değildir. Yani müminlerin birbirlerinden buğz etmesi. Buna en yakın olanlar da ilişkileri en sıcak olan kimselerdir. Kardeşler olur, öz kardeşler veya ortaklar, tüccarlar beraber iş yapanlar, bunların en yakında ailedir, yani karı-kocadır. Onun bir mümine olduğunu, onun da kocasının bir mümin olduğunu düşünerek, yani Allah'a iman etmiş, Allah'a itaat eden, takva üzere bulunan, olabilir bazı huyları vardır ama bu Allah'a iman etmiştir. Allah bizim aramıza bir iman kardeşliği koymuştur. Bunlar düşünerek mümkün mertebe idare yolunu tutmaya teşvik ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde. 20. ayet Bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz onlardan birine yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi almayın. Onu günaha girerek ve apaçık bir kötülük işleyerek mi alacaksınız? Yani mehir olarak verdim. Bu sefer başkasıyla on Boşayıp da başkasıyla evleneceksin. Ona verdiğin malları geri alma. Allah Azze ve Celle bunu apaçık bir kötülük diyor. Günaha girmek ve apaçık bir kötülük diyor. Geri almaya. Çünkü mehir onun hakkı. i̇bn Abbas radıyallahu gelen rivayette kişi şayet karısını sevmez olur da onu boşar ve beğendiği başka bir kadınla evlenirse boşadığı kadına yüklerle mal vermiş olsa dahi evler, arabalar, katlar, yatlar verse dahi mehrini vermeli ondan bir şey almamalı. Yani bu ayet bunu ifade ediyor diyor. Mücahit Raymullah ayetteki buhtanen kelimesi hakkında günaha girerek bu kelime hakkında günaha girerek demektir demiştir. Yani buhtan malum iftira manasına tercüme ediliyor. Yani bu, bu manaya da gelir. Bu ayette geçen manası eee etehuzunuhu buhtanen ve ifnen mubina yani apaçık bir kötülük ve buhtan ile, yani günah ile mi alacaksınız? Yani bunu yaptığınız zaman günaha girmiş olursunuz, haksızlık etmiş olursunuz. İsterse milyarlarca mehir vermiş olsanız bile. Buna delalet eden bir şey bilmiyoruz yani. Yani burada öyle bir verilmiş. Hani kadına iftira atıldığında zina iftirası e, Mehri'ni alamıyor ya Evet O şekilde yaparak Mehri kendinize Yani günaha olsun. girmenin hepsi Bunun kapsamına giriyor zaten Yani o, o ayrı bir şey En yani Büyük günahlardan birisi zaten Mehri almanın yolu olarak hani. evet. Yani haksız bir şekilde evet. Ele geçirmek için Tabii bu da bu kapsamda ama Selef bunu böyle açıklamış. Yani genel manada bir günaha girmek diye açıklamış. İster böyle bir iftira yoluyla olsun, isterse iftira atma olmaksızın mahrum etme şeklinde olsun veya zorla, gaspla, icbar ederek alma olsun. Bunların hepsi bu ayetin yasağı kapsamında. Yani bu bir günah, haksızlık. Şimdi gerçi şöyle de bir durum var. Yani mevcut yasalarda erkekle kadının eşit mal paylaşımı... Kanunu gereği. Mesela kadına zaten adam evlenirken mehir veriyor. Yani koluna bilezikleri diziyor zaten. Ondan sonra bunlar ayrılırlarken bir de kocanın malına ortak ediyor. Veya kadın zenginse kadının malına da bu sefer erkek haksız yere ortak olmuş oluyor. Yani tam bir adaletsizlik. Görünürde adalet ve eşitlik. Ama eşitlik her zaman adalet değildir eşitlik bazen zulüm oluyor yani kadınla erkeğe eşit görmek gibi evet Allah izin verirse he, şu ayette bununla bağlantılı olduğu için e, bunu da okuyalım onu nasıl alırsınız ki andolsun siz birbirinizle ilişkiye girdiniz ve onlar sizden çok sağlam kesin söz aldılar yani evlilik ahdi, nikah aktı kastediliyor i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki ayetteki efda kelimesi cinsel ilişki anlamındadır. Ancak allah Teala bunu kinayeli olarak belirtmiştir. Yani ilişkiye girdiniz diye tercüme ettiğimiz kelime, efda kelimesi cinsel ilişkileri burada kasteden Allah Azze ve Celle bu efda kelimesini kullanarak yani kinaye, edeb, edebede alıştırıyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki sağlam sözden kasıt, Kadını ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermektir. Yani nikah esnasında. Yani ya iyilikle tutmak, evlilik süresince iyilikle tutmak, haklarını eda etmek, yerine getirmek veyahut da güzellikle salıvermek. Yani ayrılacağın zamanda her iki tarafın hukukuna riayet edilerek güzellikle salıvermek. Kişi bunu yaptığı zaman bu akdi de bozmuş oluyor. Yani mehir onun hakkı. Yani ilişkiye girmekle mehri hak etti. Sen bunu işte milyarlar çok miktarda verdiğin için işte onu boşayıp başka birisini alacaksın. Geri alayım böyle bir hakkın yok. Bir kere bu nikah akdine uymaz. O akdi bozmaktır. E, Kata derahimullah da diyor ki Allah Teala'nın kadınlar konusunda erkeklerden aldığı onları ya iyilikle tutmaya ya da güzellikle salı vermeye dair söz kastedilmiştir. Önceleri nikah esnasında bu şekilde söz alınırdı. Evet. Allah izin verirse 22. ayette bir sonraki derste devam edelim. Subhaneke Allahümme ve bihandik ve eşedven la ilahe illan tevahdeke la şirikelek ve estağfuruke ve tu bilek. Bu 20. ayette mi? Evet. Şimdi bunu da bir okuyayım. Buyur inşallah. Eğer, eğer bir eşi bırakıp da Yerine başka bir eş almak isterseniz Onlardan birine yüklerle meyir vermiş olsanız dahi Ondan hiçbir şey geri alın Bu Allah eliniyor Bunu çiğnediğin zaman bir günah işlemiş oluyor Diye dükküyo Bundan sonra Bunu iftira ederek İşte o yani Bühdahan bu, kelimesinde, kelimesinden dolayı o neali yapan e, Yani kelime, lugatle gelmiş Anladım yani ama Selef'in yaptığı tefsirde bu daha genel. Yani buradaki bühtan günah manasındadır. Diyor Mücahit Rahimullah. Ee, yani bühtan da bu günahtan bir tanesi sadece. Yani iftira etmek. Yani Siz iftira iftiraderi apaçık günah işleri bunu geri arar mısın? Allah'a emanet. Buradan ilk olup mesela bunu günah işleri almayın. Hangi günah olursa olsun evet burada da e, sanki bir elbise vermiş Allah Alman yeri bir de bunu Almanya iftira ederek bir de daha kat kat daha burada, büyük de, bir kötülük şey fark etmez diyor sanki hmm. merdik bu anlam varmış var an diyor çok farklı konuda aynı şey hastalığı gibi ama sanki burada Allah'ın Şimdi bizim tefsirde özellikle maksadımız yani e, Kur'an-ı Kerim'in kelimelerine yüklenecek manalarda Selefin beyanını tercih etmek. Şimdi lugat olarak geldiğin zaman bühtan kelimesi işte iftira, bühtanın manalarından birisi. iftira etmek. Şimdi bu meali yapan bu rivayetleri baz alarak değil de direkt lugat üzerinden bu meali veriyor. Ama Mücahit Rahimullah'tan böyle bir tefsir geldiği için ki Mücahit Rahimullah 3 sefer İbn Abbas R.A. Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra tefsirini arz ederek almış birisi. Bu bakımdan Selef'in yaptığı açıklamayı tercih ediyoruz. Yani, orada bir daha bir günaha girerek ve apaçık bir kötülük işleyerek mi alacaksınız? Yani mühtan günaha girerek ve ismen mübina isim kötülük demek mübina apaçık apaçık bir kötülük yaparak mı? Yani burada evet. mücahit olan yaptığı şeye göre yani bu açıklamaya göre buradaki vav ayraç değil birbirine atsız. Bütün kötülükleri. Yani bütün kötülükleri kapsıyor. Günahları kapsıyor kötülükleri ve diğerleri. Bir de katanın eee şu Kadın ya eşinin ailesi tarafına veya da kendi Anne babasının yanına Bu canlikle Olan bir şey mi yani... Şimdi mesela Bizim buralarda da şöyle bir Adet vardı ee, Mesela Adam öldüğü zaman Onun kardeşiyle evlendirirlerdi Yani töre Olarak niye buradan çıkmasın Yani buna benzer Bir şey yani normalde Kadının böyle bir kadına hak tanınmıyor. Halbuki İslam'da kadının rızası önemlidir. Bakire ise onun susması iznidir. Dul ise kendini evlendirmeye velisinden daha layıktır. Yani şey olarak, ifade açıkça ifade etmesi bakımından evleneceğim veya evlenmeyeceğim diye açıkça belirtmesi gerekir. Susması geçerli değildir onun. Bakire'de ise eğer delisi yani babası, en başta gelen velisi babas. Babas bakire kıza ona talip ol zaman sorar falancayla evlenmek ister misin? Sana talip olmuş. Susarsa izindir bu. Eğer razı değilse açıkça belirtir. Yani insanların fıtratını en iyi bilen Allah Azze ve Celle'nin hükmü bu. Resulün dilinden açıkladı mü Burada itiraz eder hayır istemiyorum der. Bu açık bir şeydir. O istememesine rağmen eğer velisi evlendirirse burada günah o veliye aittir daha sonra mahkemeye başvurup bu kız ayrılma talep edebilir yani hakimin ayırmasını isteyebilir nitekim Allah Resulü ve vesselam'a zorla evlendirilmiş bir kız itiraz ediyor ve Allah Resulü ayırıyor onları diğer taraftan dul'a gelince yani kocası ölmüş veya ayrılmış dul bunun da mutlaka nikahı velisi tarafından kıyılmalıdır e, fakat dul velisi kendisine bir taleple ilgili, nikah talebiyle ilgili bir şey arz ettiği zaman susması yeterlidir. değildir. ki açıkça ben onunla evleneceğim veya evlenmeyeceğim diye bunu açıkça belirtmesi istenmiştir. İşte kendisine vermeye daha layıktır denirken kasteden budur. Ama Hanefi mezhebi bu hadisten hareketle işte kadının velisiz evlenebileceği gibi bir hükme de varmıştır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ancak bir zinakar kadın velisinden bağımsız evlenir diyor. Burada da velileri kadının rızası veya hoşnutsuzluğu gözetilmeksizin tamamen tasarruf ailesinde, velilerinde olmak üzere. Doğular, doğu illerinde halen daha bu adet devam eder. Kadının böyle bir tasarrufu yoktur. İzni, kararı, düşüncesi, yani bunun bir hükmü yoktur. Hatta başlık parası bile, yani mehirden payı yoktur kadının halen. Başlık parasında velisi alır. Mesela benim adım eşi öldü şey. Eee öldü. Eşi dur. Çocukları da yok. Benim abimin eşiyle bir akrabam var mı kardeşim? Veya dayım, dayı öldü hanım. Çocukları da var. Evet. Da ama kendisiyle yok. Yok. Zaten bunlara nikahı geçici Peki. haram olanlar deniliyor. Hala burada da herhalde adetli örgütleri var, evet. hala yeniyor, hayatta işte. O bir nevi vefa şeyi. Akrabalık kalmıyor tabi. Normalde bu miras şeylerinden akrabalık kalmıyor. Tabi. Yani benim bir şeyim olsa mesela, bize de düşer bu bir de akrabayız falan. Değil, yani süt akrabalığı olmadığı sürece ki o senin anlattığın durumda çok zor da yani Sıhriyet akrabalığı deniliyor buna, o geçicidir yani. Ve dayım vefat etmişti, yeğenlerim var, eşi de e, işte geçenlerinde memlekete gittiğimizde zaten bir haremlik selam var da hala o içimde o duygu var hani yenge falan, ya bir akrabalı şey. Şimdi biraz şartım, normalde hiç bir akraba hakları bile bir şey var, kalmıyor değil mi yani? yani akrabaymış gibi mecburluk veya fazilet olabilecek bir şeyler var, ona yüklüyor mu? Sıla-i Rahim ben Onun vesilesiyle akraba olduğun kişiler olabilir ama e, yani o mahremiyet kalmıyor. Mahremiyet kalmıyor. Sıla-i Rahim veya vefa olayı ayrı bir şey, mesela dostluk. Yani aileden dolayı oluşan czat senin olmasa bile aileden dolayı oluşan İEFA olur yani bu ayrı bir şey ama mahremiyet veya İslami hukuk olarak böyle bir bağ kalmıyor Başkanın, yani balcından ya. O balcından tatması hulle hakkında söylüyor ne? Onu, evet, onu. Zinadan kasıt budur yani. Yoksa bunun duununda olan şeyler zaten küçük günahlar kapsamında geliyor. Hadiste de böyle geliyor. Mesela adam birisi, ey Allah'ın Resulü ben çok kötü bir şey yaptım diyor. Ne yapabilirim? yani Ne yaptın ki diyor. İşte ben bir kadını öptüm, tuttum, böyle şeyler yaptım diyor. Ama ileri varmıyor. Muhakkak ki kötülükler iyilikleri giderir. Ayetin ağzı oluyor Hud suresi 114. ayeti. Ee, ve bu, sabah e, gece vakitleri, gecenin sonu, sabahın başı bu vakitlerde Allah'ı çokça zikretmek. E, bun, bunlar örnek olarak zikrediliyor mesela. Çokça hayırlarla bu günahlara kefaret olacak şeyler işlemesini söylüyor. Yani bu ıslahı e, manada, yani şu hukuku gerektiren bir zina değil. Ama adı zinadır. O ayrı. Mesela elin zinası tutmak diyor. Gözün zinası bakmak, dilin zinası konuşmak, kulan zinası dinlemek. Ferç bunu ya tasdik eder ya tekzip eder diyor. Ha, bunlar zinaya yaklaştıran sebeplerdir aslında. Başka bir hadiste Ebu Musa Leşar Radyoğlu'ndan gelen hadiste herhangi bir kadın koku sürünüp de yabancı erkeklerin yanına uğradı mı o zaniyedir diyor. Zinakardır diyor. Bu böyle. Yani günahın ağırlığını belirtmek için kullanan ifade. Yaklaşmayın. İsra var. suresi ikinci ayet. Yani yani. <gülüyor> yani Şimdi bu el ele tutuşmak, flört etmek bunların hepsi zinaya yaklaşma türünden olan günahlar. Evet. Zinanın kendisi değil. Evet. Yani bunlar zinadan dolayı haram kılınan fiiller yani ona yaklaştıran fiiller olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle bu ayetinde yaklaşmayı bile haram kılıyor. Birisi... Mughire bin Şube radiyallahu anh hakkında ee, dört tane şahit şahitlik ediyorlar. Bunlardan birisi Ebu Bekir radiyallahu anh sahabeden. Fakat dört şahitten üç tanesinin ifadesi tutuyor. Dördüncüsü şekte. pürüz şekle kalıyor. Ömer radiyallahu anh bunlara iftirahat duyuluyor. Şekle mı? He? Orada da mı? Tabii. Çünkü, e, şimdi hepsinin birleştiği yer neresi? İşte Mugre Şube zina etti ifadesi. Ama ifadelerde tutarsızlıklar var. İfa, yani oluş şekli, olayın oluş şekli örtüşmüyor. Yani hepsi aynı olayı görmemiş. Bir tutarsızlık var yani. Ebu Bekir anh ile de Mugire bin Şube arasında komşuluktan dolayı bir sürtüşme var ayrıca. Yani kişisel bir mesele de var. Burada zaten çocuğu hani arada diyor zinayı baş hadde tabi bil, bil fiil yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sorguluyor ya evet. e, dividin hokkaya girdiği gibi diyor yani mürekkep kaleminin mürekkep hokkasına girdiği gibi bu şekilde görmeye şart koşuyoruz yok işte evine girerken görmüş yani mesela Bekla, Radyalan, evine girerken görüyor fakat giren çarşaflı bir kadın kendi karısı mı cariyesi mi Geziktiğim olabilir. yani İftira. Şayet hak olsaydı Allah Azze ve Celle yani bunu bu şekilde yani hakkı söyleyen insanları bu Allah duruma Allah koymazdı Allah. yani. Yani burada biz şeriatın zahirine tabiiz bu açıdan. Orada konuşması var ya. E, Allah'ın bir şey diyor bunlara diyor. Şuna dua yani. Şu Şahide o da gördün deseydi mi? Evet. Yapısı da var. Evet var. Eğer onun ifadesi de bunlarla örtüşseydi sana uygulardım haddi diyor. Yani bunlar kasıtlı iftira etmiş değiller esasında. Sadece düşün mesela bu da zanlarla hareketin ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyor. Tıpkı Ayşe radiyallahu haya yapılan iftirada olduğu gibi. Yani görünürde sebepler var ama olayın kendisini görmüyorlar. Ama Zanlı o kadar kuvvetlendiren şeyler ki, işte bir kadın giriyor evine falan filan, yani böyle. Tabi Ömer radıyallahu anh zamanında. Ebu Bekir nasıl oluyor? Ebu Bekre. Nufe ha, bin Haris olacağım. ismi. Ben de, hani değil. Ebu Bekir. Bekre radıyallahu anh. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedemle ilahe ile entevateke ila ve estağfurke ve tübüleyk. <gülüyor>